Hadid Suresi Bu sure Medine devrinde inmiştir. 29 ayettir. Hadid demir anlamına gelir. İçinde demirin faydalarından söz edildiği için surede bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمِ Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'ı tesbih eder. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ يُحْي۪ي وَيُم۪يتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٍ Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur. O diriltir ve öldürür. O'nun her şeye gücü yeter. <gülüyor> o, her şeyden önce vardır. Her şey yok olduktan sonra kalacak olan O'dur. Varlığı delilleri yap açıktır. Zatının mahiyeti gizlidir. O her şeyi hakîyle bilir. O, kendi kendine doğan Allah, kendi kendine doğan Allah, kendi kendine doğan Allah, kendi kendine doğan Allah, kendi me İme Vallahu Gökleri ve yeri altı günde yaratan sonra da aşağı hükmeden odur. O yere gireni ve yerden çıkanı, gökten ineni ve göğe çıkanabilir. Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görür. <gülüyor> Göklerin ve yerin hükümlandığı yalnız O'nundur. Bütün işlerde yalnız Allah'a döndürülür. Yulijul leyla fi'n nahari ve yulijun naharel leyl. Ve hu alim bi zati's Allah geceyi gündüze katar, gündüzü geceye katar. O kalplerde bulunana hakkıyla bilir. -e ey pues insanlar Allah'a ve peygamberine iman edin. Sizi hakkında tasarruf sahibi kıldığı şeylerden Allah yolunda harcayın. İkinizden iman edip Allah yolunda harcayanlar için büyük bir mükafat vardır. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالرَّسُولُ يَدَعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدَ أَخْدَ مِثَاقَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Peygamber sizi Rabbinize iman etmeye çağırdığı halde size ne oluyor da Allah'a inanmıyorsunuz?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 sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kulu Muhammed'e apaçık ayetler indiren O'dur. Gerçekten Allah size karşı çok şefkatlidir, çok merhametlidir. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَافُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقْوَاتَ الْأُرْضِ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 Men <gülüyor> zellezî Kim Allah için güzel bir ödünç verirse Allah kendisine onun karşılığını kat kat aktırarak verir. Ayrıca onun için güzel bir mükafat vardır.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 اَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ O gün münafık erkeklerle münafık kadınlar iman eden kimselere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 Yunadı onlarm, alamn kum, mekum. bala, ve lakin n kum, fatan tum, afsakum, ve terabdstum. Ve lakin n kum, fatan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 Sizin varacağınız yer cehennemdir. Size yaraşan odur. Orası ne kötü bir dönüş yeridir. E lem ya'nil-lezine amenu en takhsha' kulubuhum li zikrillahi ve ma nezele minel hakki ve la yekunu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 وَدَبَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ Bilin ki Allah yeryüzüne ölümünden sonra hayat veriyor. Biz size düşünesiniz diye ayetlerimizi açıkça bildirdik. In <gülüyor>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 اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم ما هي جف تراه مسكرا ثم يكون حطما ثم يكون وفي الآخرة عذاب شديد من الله ورضوان وما الحياة الدنيا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 هل صاب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 bu kaybettiğinize üzülmemeniz ve Allah'ın size verdiği şeylere sevinip şımarmamanız içindir. Allah kendini beğenip övünen hiçbir kimseyi sevmez. <gülüyor> Onlar cimrilik ederler. Ve insanlara da cümriliği emrederler. Kim haktan yüz çevirirse bilsin ki Allah müstavnidir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Övülmeye layıktır. لَقَدَ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيدِ وَاَنْزَلْنَا الْحَد۪يدَ ف۪يهِ بَأْسٌ شَد۪يدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرْسُلَهُ بِالْغَيْبِ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌ عَزِيزٌ. ki biz peygamberlerimizi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 وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاه۪يمَ وَجَعَلْنَا ف۪ي فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ki biz Nuh'u ve İbrahim'i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 وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً بَدَّعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رَشَدٍ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 Ya eyha'llazina amanu ittaqullaha wa aminu bi rasulih yutikum kiflayn min rahmatihi wa yec'al lakum nuran lakum ey iman edenler Allah'tan korkun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 fadlillâhi ve ennel fadle men Böylece kitap ehli bilsin ki onlar Allah'ın lütfundan hiçbir şey elde edemezler. Şüphesiz ki bütün lütuf Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah ...büyük lütuf sahibidir...